Ömen arada zikri, bizim zikrimiz olan Hazreti Kur'an'dan ya Habibi Muhammed Mustafa'dan her kim yüz çevirirse ona dünya hayatını dar ederiz. İşte Allahsız bir gönül, muhabbetsiz ve Muhammedsiz bir kalp. Dünya adıncın zehir olur. İsterse kaftan kafa hükmetsin. Zevk duyamaz, lezzet bulamaz. İlle zevk ve lezzet Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Allah bunun zövkünü tattırsın. Amin. Maiş adından ki maişedini, geçimini dar ederiz. Kalbi dar olur. Çünkü kalbin genişliği ve safası İslam'dadır. İmandadır, ikandadır, ihsandadır. Zahirde İslam'dadır. Evvela zahiren ilk aldığımız La İlahe İllallah Muhammed Resulullah diyor. Lisanı. Sonra bunun muhabbeti kalbe iner. O vakit imanın daha gürleşir. İmanının nuru. İmanın nuru daha ziyadeleşir, o vakit ikan sahibi olursun. İkan demek yakinen bilirsin, yakinen görürsün. Neye bakarsın? ibret alırsın. İbretli bir göze sahip olursun. Maaşidi dar olur. İman yok çünkü. Hep söylediğimiz gibi, dinlenen kalp dinlenir. Yani ne demek bu? Din sahibi olan kalp dinlenir, sefaya girer. Dinsiz kalp dinlenemez. Dinsiz kalbin başı da rahat etmez. Milyonlara bağlı olan kişiler var, dinsiz olduğu için her yerden, her zevkten zevk derken nedamet duyuyorlar ve nihayet intihara gidiyorlar. Neden? Allahsız kalp diyorlar. İmansızlar bu alemden azaba düşer olurlar. Ha, İslam, lisanen La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Sonra iman kalbe indirilme, bu kelimeyi Tayyip'e'nin taslidi kalbe. Sonra bu imanın nuru olmakla ikan. Yakınlık Allah'a, yakın yoruma, sonra ihsan, ihsan rütbesi verilir adama. Anlayışın, her kim ki Kur'an'dan iraz eyledi, dünyada rahat edemedi ve ahiret felaketlerine uğradı. Hz. Muhammed'den kim yüz çevirdi, dünyada ona rahatlık yok. Ahirette de Hüsana uğradı. Allah sana iki büyük nur vermiş. An-ı Mübin daima genç ve dinç elinde senin düştüğün Hazreti Muhammed'de önlerindir. Ondan ayrılma ki mutlaka bu yolun sonu hak rızasına çıkar. Allah'ın cennetine çıkar. Allah'ın rızasına çıkar. Allah'ın cemaatine çıkar.